Elhamdülillahi lezî hedâna l-hâdâ. Mâ kûnnânân yetediyel evlââne hedâna allâh. Mâ teufîqi ve'atı sâmiyillâ billâh. Qad jâit rasulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasulina muhammed. Allah'u sallallahu ala rasulina muhammed. Sallu alâ tabi bu muhammed. Allah'u sallallahu ala rasulina muhammed. صلي على سيدنا محمد عليه وصحبه افضل الصلاه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فهو مما يجمعون صدق الله العظيم Allah menfa'nâ bil-Kur'an-ı'l-Azîm mebârik lana fîh velhamdülillâhi rabbil âlemîn ve estağfirullah l-hayyel kayyum hassantukum bil-hayyel kayyum minledî lâhimu'tu ebedâ ve defa'tu ankum s-sûve bil ve lâ kuvveten illâh bil-âhil alîyil Kul ya Muhammed şöyle: Sallallahu aleyhi ve sellem tarafımdan yelan eyle kullarıma duyur bi-fazdlillâhi ve bi-rahmeti ancak Allah'ın fazlıyla, ihsanıyla lütfuyla ve onun rahmetiyle, acımasıyla sadece ve sadece bununla sevinsinler, neşelensinler, mutlu olsunlar, evlerini, ocaklarını süslesinler, birbirlerine tebrikler atsınlar, birbirlerine hediyeler alsınlar. Karının doğum gününü unuttuğum yok. Bir unut da görürsün. Efendim, karının doğum gününden haberim var. Ev, evlilik yıl dönümünden haberim var. Ben bir tek kendi doğum günümden haberim var, Hiç karının doğum gününe falan haberim yok. Evlenimden, gününden de haberim yok. Çocukların doğum gününden de haberim yok. Kendi doğum günümü biliyorum bir tek mesela. Siz karınızın gününü de biliyorsunuz. Çocuklarınızı da biliyorsunuz. Telefonunuzun şifreleri bile ona göre ayarlı. Efendim değil mi? E peki Muhammed Mustafa doğdu, sallallahu aleyhi ve sellem, alem nurlara gark oldu, sallallahu aleyhi ve sellem hani sevinç gösterileri, hani mutluluk Sevinçten uçmak lazım. Ben Rabbi'ül girdi gireli, neşeliyim elhamdülillah. Neşeliyim. Çünkü Allah emrediyor. Meşru şekilde, taşkınlık yapmadan, şaşkınlık yapmadan, yasaklar işlemeden, emirleri tutarak, sevinmek, sevinç gösterileri yapmak, e, mevlid ahim nasibeti, ihtifaller, yani kutlamalar Allah'ın emridir. Çünkü neden? Allah diyor ki cille cilaluhu, ancak benim fazl rahmetimle, sadece bununla başka bir şeyle de değil, sevinsinler. Şimdi, Allah'ın bize rahmetlerinin en büyüğü nedir? Lütuflarının, ihsanlarının, fazl-ı kerem dediğimiz iyiliklerinin en büyüğü nedir? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmesidir, cihana şeref bahşetmesidir. Bunun en büyük delil nedir? Estaizu billah, ve ma ersennake illa, Rahmetenlil alemi. Biz seni, değil insanlara, cinlere, tüm alemlere melekler dahil acıdığımız için gönderdik. Sen rahmetimizin eserisin. Bu, bu hususta Muhammed Mustafa, sallallahu teala aleyhi ve sellem, ne buyururlar? İnnemâ ene rahmetun muhdâ. Ben, hidayet edici, yol gösterici bir rahmetim ben diyor. Kendisi, rahmetenlil alemindir Mustafa hem şefi'ül bindir Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem alemlere Allah rahmet etti bu nebi zişanı bizlere lütfetti onun için benim rahmetimle sevinsinler yeni araba aldı yeni evlendi çocuğu oldu yeni eve taşındı insanı mutlu edecek iş açtı dükkan açtı mutluluk sebepleri sayısızdır ama Rabbim buyuruyor ki sadece ve sadece benim bir lütfuma ve rahmetime kavuştularsa onunla sevinsinler. Ve hayrun min onların yığdıkları, topladıkları maldan, mülkten, evden, arabadan daha hayırlıdır benim rahmetim. Çünkü evden ayrılacaksın. Karıdan ayrılacaksın. Çocuktan da ayrılacaksın. Malı da bırakacaksın. Hepsi elden gidecek. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ölürken de yetişecek inşallah elimizden tutacak kabirde de yetişecek inşallah münker nekirin sualinde cevaba kolaylık sağlamak için şefaat buyuracak mahşerde de inşallah şefaatçimiz olacak sıratı da elimizden tutup geçirecek inşallah mizanda da sevap tarafımızı ağır getirecek inşallah havzu kevserden de eliyle şerbet içirecek inşallah tamam mı şimdi bununla ne neyle sevineceğin onun için buyuruyor ki ''Men feriha bina ferihna bihi'' ''Kim bizimle sevinirse biz onunla seviniriz.'' Eğer sizi görürsek şimdi Resulullah'ın gelişine sevindiniz Doğu aya girdiğinize mutlusunuz Ve bu mutluluğunuza göre bir neşe gösteriyorsunuz Ben de diyor o ümmetimin varlığıyla sevinirim diyor Onun için biz sevinçliyiz İnşallah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve bizden memnun olsun Bizden razı olsun, şefaatleri ümmetler üzerimize daim olsun. allah Teala onu üzecek bir günaha düşmekten biz muhafaza buyursun. Böylece yüzünü ak eden ümmetlerine dahil etsin. Efendim, onu mahcup edecek ümmetlerden olmaktan muhafaza etsin. Amin, Amin diyen dillerinizi de cehennem ateşinden azat etsin. Amin. Dualarımızı kabul karın etsin. Amin. Amin. Onun için şimdi efendi kardeşlerim, karikatürler oldu, şunlar oldu, bunlar oldu. Dünya ayağa kalktı, bu kadar insan canı gitti, gösteriler vesaireler. Ama esas şimdi yapılacak nedir? Kainat efendisinin tanıtımıdır. Sallallahu aleyhi ve sellemin medhiyesidir, övgüleridir, şanından şerefinden bahsedilmektir, mucizelerini anlatmaktır, onu insanlara tanıtmaktır, sevdirmektir, saydırmaktır. E bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapılacak en büyük hizmet olur ve onun müdafası bakımından da en güçlü savunma olur. Çünkü bağırmakla, çağırmakla, toplanmaktan dağırmakla bir şey olmaz. Mesele nedir? İlmi hizmetlerdir. Sohbetlerdir. Duyduğunu gidip nakletmektir, anlatmaktır. Burada bir insanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevdirebiliyorsan, bir insanın kalbine peygamber sevgisini aşlayabiliyorsan, bir ümmet ben peygamberim var. Adını sorsam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demesini bile biliyor veya bilmiyor ama Resulullah'la ilgili hiçbir şey bilmiyor. E, tanımayan nasıl sevecek? Hiç tanıtımsız bir sevgi olabilir mi? Ezbereden bir sevgi olabilir mi? Bir insan bir romandan okuduğu bir insana, roman kahramanına hiç tanımadan, görmeden, belki efsane masal, hikaye uydurma palavraya bile nasıl sevgi besliyor? Öyle mi değil mi? Dolayısıyla okumadan, dinlemeden, ben peygamberi canımdan çok seviyorum diyeninki ki biraz manasız olur. Seven sevdiğini çok bahseder, çok zikreder, anar, anlatır, tanıtır. İster ki bütün bu ümmet, onun ümmetine yapmış alemler, onu tanısınlar, şefaatine nail olsunlar. Onun için kâinat Efendisi bize sallallahu aleyhi ve sellem belli huanni ve levayete bir ayet, bir hadis olsun benim tarafımdan ümmetime Duyurum buyuruyor. Şu anda yaptığımız görev budur. Sizin de buradan çıktıktan sonra yapacağınız görev budur. Resulullah'la ilgili sallallahu aleyhi ve sellem. E bu faaliyetlerin içerisinde helva dağıttın, lokum dağıttın, şeker dağıttın, kurban kestin, et pişirdin, fakirleri edirdin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu şerifine hediye yaptın. Bunlar güzel, efendim makbul görevlerdir. Ama tanıtımdan daha önemlisi yoktur. Çünkü insanlar tanımıyorlar. Tanımadıkları için ha kardeşim çıkmışsın meydanda lokum dağıtıyorsun Şerbet dağıtıyorsun çok güzel Nereden icap etti? Resulullah'ın doğduğu ay geldi Sanallahu aleyhi doğduğu gün geldi Onun için tabii ki herkesi bu bir etkiler En nihayetinde adam ne düşünür? Ya bedava lokum Bedava sirke baldan tatlıdır Efendim ne güzel ya Ne oldu ne münasebet? Peygamberimizin doğum münasebetiyle sallallahu aleyhi ve sellem ha çok güzel bu bir günlük iki günlük bir sevgi bir ilgi gerektirebilir ama bu sürekli olmaz çünkü adamın lokumun tadını unuttu mu şerbeti içti mi bir gün sonra unutur ve bir sohbet dinlediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahlara kadar onun için ağladığını duyduğu zaman bize hasret çektiğini ah görseydim onları diye temennilerini doğarken, ölürken, dirilirken ümmetim ümmetim diye, biz, bütün bizden bahsettiği gibi hadiseler anlatıldığı zaman, Allah Allah ya, bu nasıl bir şeydir ki ümmetini bu kadar sevmiştir, ben ne biçim adamım ki, hiç ondan haberim yok şeklinde, bir kusurunu anlayarak daha tanımaya özen gösterir. Onun için sizler teşvikçisiniz inşallah. Ey Muhammed Mustafa'nın aşıkları sallallahu aleyhi ve sellem'in sevenleri yeved bi haddüm levra alihi nefsimi Ey leteni gadlav bi ihvani. Ne olaydı kardeşlerime kalıpsaydım. Sahabe şahında öylesine ihvanek. Bir senin kardeşlerin değil mi? Entum ashabi. Siz benim arkadaşlarımsınız. Velakin ihvani meyatun ba'di yu'minun bi ve lem yoruni. Kardeşlerim kimdir? Benden sonra gelecekler. Beni görmeden iman edecekler. Biz mi? Yani Kimiz? İlerde vasıf var, o biraz bizi sıkıntıya sokuyor. Yevet hadyum levra'ali bi ve mali. Onlardan biri isterdi ki, canını malını verseydi de, dünya gözüyle bir kere beni görseydi. O vasıfta sadık mıyız? Sadıkız inşallah. Ben inanıyorum ki, ben dahil sizin her biriniz, şu anda evine geri dönmeden çoluk çocuğunu bir daha görmemek şartıyla da olsa bir kere Resulullah'ı dünyada görsem de hemen ölsem dersiniz yani. Ben buna inanıyorum sizin açınızdan. Hüsnü zannım var sizin hepinize. Evet. Ve canınızı malınızı verirsiniz. Bir kere görmek şerefine nail olmak için. Benim size itikadım budur. Sizin de bana itikadınız budur. İnşallah tabi hayrancının şahidi şıracı gibi olmasın da bilmiyorum kıvran da olabilir kambersiniz düğün olmaz bu cemaatların içine de her türlü antikadan girebilir yani onu da bir şey bilmiyorum ne niyette, kimin geldiğini ama genel durum budur Allah bu sevginizi artırsın bilginizi artırsın sallallahu aleyhi ve sellem sevdi hiç bilmiyorduk ya neler varmış dedi ya, bizim sohbetlerde hakikaten kimsenin anlatmadığı, dinletmediği ilginç konular konuşuluyor yani. E bunları duyunca Allah Allah peygamber neymiş, kimmiş ya dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, buna sebep olan sizler Resulullah'a mutlaka memnun edersiniz. Haberi olur mu sizden? Öyle bir haberi var ki her şeyde haberi var. Samim söylüyorum haberi var. Akıl mantık duracak derecede haberi var evliyaullah devamlı görüşüyor alelen görüşüyor vallahi sizin çoluk çocuğunuzun her şeyini bile biliyor Allah buyuruyor seni şahit gönderdim görmeyen şahit olur mu lütfen peygambere imanınızı tazeleyin o ölmedi, sallallahu aleyhi ve sellem. aynen diri bütün ruhlar onun ruhundan himmet alarak yaşıyor ruhun vücut varlığın canıdır o Canların canı duru. Bütün alem nurunu ondan alıyor. Güneş şu anda ay, yıldızlar, melekler, felekler her şey onunla duruyor. Allah onu yaratmasaydı Cennet Yenem, alemleri de yaratmayacaktı buyuruyor. Böyle bir zat hepimizin varlık sebebi çok hatırlanmaya değer, unutulmaya hiç layık değil, mübarek gecedir pazartesi gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece miraca çıktığı gece efendim pazartesi biliyorsunuz peygamberlik verildiği gün Mekke'den çıktığı gün Medine'de girdiği gün vefat ettiği gün yani Resulullah'ın hayatında sallallahu aleyhi ve sellem pazartesinin çok büyük yeri var hep pazartesi gidiyor onun yolunu yaşatalım inşallah Allah Teala şefaatine böylece bizi mazhar eder 1400 yüzyıl sene sonra gelmiş bizim gibi garip ümmetler yine onu sevenler ondan bahsedenler onu met edenler onu ele kurtuluşuna ererler inşallah. İmam bu Kastelburg'da da böler ki ve menzu elzemtu efkari medaihu ve cehtu li khayra Ne zaman diyor kafayı taktım ki kralları met ettim. Ağaları paşaları met ettim. Her biri bana keselerle altın verdi. Ama felci oldum. Evde tutuldum kaldım. Kimse kralımda bana yardımıyor. Anımda yardımıyor. En büyük şahin. Ne zaman gidiyor artık kafaya taktım. Ben bundan sonra Muhammed Mustafa'yı methedeceğim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Baktım ki kurtuluşum için en sözde duran onu buldum diyor. Ama ahirette değil dünyada buldum diyor. Onu meteder etmez diyor. Hemen yetişti. Gece geldi, eliyle sıvazladı, felcim geçti, tapa sağlamaya kalktım diyor. Onu methedenlerin hepsi diyorlar ki, öyle bereket bulduk, öyle bereket bulduk. Vallahi yemin ediyorum size, siz bu ay Resulullah'la ferahlanın, sevinin, ve Resulullah tanıtımı yapın, her yere peygamberden bahsedin, onun anısına sohbetleri yayın, ve insanları davet edin kandil gecesi sohbette, görürsünüz Rasulullah'ın size özel bir himmetinin yetiştiğini fark edeceksiniz. Evet, Bakın kaç gecedir uyumuyorum Dürümekno'nun şerhini yazıyorum İnşallah kandile yetişir 200 sayfa Resulullah'ın ne mucizelerini her sene söz verdim Allah Onu metheden bir kitap çıkaracağım Ölümceye kadar inşallah Allah bana fırsat verirse Kaç gecedir uyumuyorum Bu gecede şimdi gideceğim adam beni bekliyor orada Çalışmamız var sabah namazına kadar Efendim Nasıl Ondan sonra yatıyorsun diyorsunuz Yatmıyorum oradan da tefsire geliyorum yani Merak etme biraz yatıyorum bu şekilde onu met etmeyi kafaya koydum elhamdülillah bu mübarek sabahta inşallah bitecek ve sizlere okumanız için siz okuyun diye onu met ediyoruz onun mucizelerinden anlatılacak neler neler, neler, neler hiç duymadınız mucizeler insan duydunu mu, ya Resulullah neymiş biz hiçbir şey bilmiyoruz diyeceksiniz öyle diyeceksiniz sallallahu aleyhi ve sellem inşallah devamlı onu met ederek onu överek onun vefalı sallallahu aleyhi ve sellemin vefasına nail olacağız inşallah o ona sığınan mutlaka vefasına nail olur ve menil tecah bihimâke nâle vefâke imam-ı Azam öyle diyor ya Resulullah koruna sığınan vefanı görür diyor İnşallah onun himmetiyle kurtulacağız inşallah sallallahu aleyhi ve sellem sizlere de bu hususta bir ferahlanma olarak bu Ayet başladım okudum. Şimdi hadis-i şerifimize devam edelim. Hazreti Selman hadisinden devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten her dersimizde kimden bahsediyoruz? Hep onun hadis-i şeriflerinden bahsediyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onsuz günümüz, gecemiz yok elhamdülillah. Hazreti Selman dedi ki: Bu da mı olacak diye bitiren bitirdiğimiz noktadan devamla. Ve lezi nefsil bi Canım elinde bulunan Allah'ın bizim gibi eli yok şekilde münezzeh kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim. Ün daha bu saydığımız iki hafta saydık. Geçen hafta araya girdi. Dersler sıralıdır. Devam edenler daha faydalanır. Bu saydıklarımız olduğunda yakın ülkeyi bu zuruva. Yalan çok ustalıklı Konuşulmaya başlanacak. Yalan sanat haline gelecek. Yalan Meharet olacak, ustalık olacak Tariz olacak, söz dokundurma Şekliyle olacak Yani insan doğru ile yalanı birbirinden Ayıramayacak duruma Gelecek, şimdi hakikaten Yalan kadar Büyük bir günah olamaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ve sorulduğunda mümin zina eder mi? Edebilir Kul kusursuz olmaz Bir günaha düşer pişman olur Allah affeder tevbe eder tabi büyük cezası var ama tevbe kapısı da açık Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mümin içki içer mi? sorulduğunda olur, düşer kul kusursuz olmaz içebilir belki bir günaha düşer peki mümin yalan der mi? İnnel mümine la bu. mümin yalan söylemez yani yalanla iman bir arada bulunmaz lafının şimdi bir adamın bir lafı yalan, iki lafı yalan, üç lafı yalan. Peki ben bu adamın Allah bir dediğine nasıl inanacağım? Ya bu münafıksa da, Müslüman da değil de beni kandırıyorsa? Yani senin bir yalanın benim güvenimi sarsıyor. Benim güvenim sarsılınca ben seni hangi meselede şahit getireyim? Hangi konuda sana güveneyim? Yalan konuşuyorsun. Allah aşkına şu yalandan vazgeçin ya. Ben doğruluktan hiç zarar görmedim ha. Oldum olası doğru konuşuyorum. Kendi hakkında da doğru konuşuyorum. Yaptıklarım hakkında da, sattıklarım hakkında da, aldıklarım hakkında da, tanıştıklarım hakkında da, görüştüklerim hakkında da, doğruluktan hiç zarar görmedim. Size de tavsiye ediyorum. Siz de zarar görmeyeceksiniz. İnsana sadakat yakışır. Görse de ikrah, doğruların yardımcısıdır. Hazreti Allah. Celle Cilal. Enne cahatü meşhur dükkanlarda bile asılı kurtuluş doğruluktadır yani yalandan ne kazandığınızı zannediyorsunuz ki ya hoca efendi sen de bize yalan konuşuyormuş gibi konuşuyorsun ne bileyim canım ortaya konuşuyorum yani herkes kendini düşünsün bu yalanları bırakalım arkadaşlar hem de bir de ustalıklı yalanlar şimdi latife şaka kari yalanlar bir de laf döndürmete yalanlar. Acayip acayip yalan çeşitleri çıktı. İnsan artık bu adam doğru mu konuşuyor, yalan mı konuşuyor diye karar veremiyor ya. Bu iyi bir şey değil. Bak toplumda güven sarsıldı. Eskiden söz vardı. Şimdi senet çek bile güven sağlamıyor. Adamın çekine güvenmiyor. Eskiden sözüne güveniyordu. Dükkana kaldırıyordu, götürüyordu da şimdi çek senet veriyor. Ona bile güvenilmiyor çünkü bu yalan Allah muhafaza imanı giderir arkadaşlar. Sonunda insan yalan yalan yalan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. hatta yuktab 'inda Allah Bir adam diyor, doğru konuşa konuşa konuşa, yalana, yanlışa, saç, sapmadığı sürece, doğruluğa devam ettikçe Allah indinde sıddıklardan yazılır diyor. Ya bu ne demek? Doğruluk adamı sıddık yapar. Ama bir adam yalana alışır, ufak yalan, büyük yalan, küçük yalan, yani bundan kimseye zarar yok, boşver ben sıyrılayım hesabına gider. Hatta Allah'ın indi de kezzap, sahtekar çıkar yani. Onun için yani bu namaz da kılabilirsin, oruç da oturabilirsin, hacı da olabilirsin falan ama bu yalan seni batırabilir. Ama yalanın da şekillerine dikkat edin. Yani ustalıklı yalanlar. Anlıyor musun? Bu ustalıklı yalanların da manası var. Belki de tam yalan yapmamak için öyle bir orta konuşuyor. Nereye çekersen çek. Ama o bir şekilde efendim bir insana zarar veriyorsa bir insanın ırzına, şerefine, haysiyetine, malına, canına bir zarar getirecek şekilde kandırmaya giriyorsa bu haramdır. Hiçbir zaman için helal değildir. Ancak bir hadis-i şerifte size belirttik. kat istisnası var. O da nedir? Harpte yakalandın esir düştün. Ee, Müslüman ordusunun cephaneliği nerede şu bu nerede diye sordular. E sen de doğru konuşayım diye gidip cephaneliği gösterme yani. Ha Burada yalan caiz olduğunu. İki kişi arasını düzeltmek için adam ona sövüp saysa da o senin için çok iyi konuşuyor. Dersen bu ıslah olur. Efendim Veyautta karı koca arasında... ...karı koca arasında yalan derken... ...gidip başka karılarla geçip de... ...tövbe ya Rabbi, ...karıyı yalanla kandırmak caizdir... ...zannetmeyin yani... ...öyle bir şey caiz olur mu ya... ...karıya yalan konuşma dediğinde nedir... ...ben size bir sır vereyim... ...mesela... ...ama kimse duymasın yani... ...şimdi... ...size bir sır vereyim... ...karıya yalan söylemenin usulünden yani... ...nasıl yalan söyleyeyim biliyor musun mesela... ...bu karılar anana babana birlik yaparsan... ...karı pek hoşlanmaz... Veyahut emsal teşkil eder. Anladın mı? Anana bir yaptın yani. Klima aldın. Ana sıkılıyor, sıcak geliyor şimdi misal. Babam aldı diyeceksin canım. Yani ben aldım dersen bizim eve de aldın. E, alırsın bir şey değil de sonra anana açlık verir, onu duyar. Onu bir mevzu yapar, bir mevzu yapar iki bir. Yani seninle anama şöyle bir hediye alıyorum ayda 200 milyon anama kıyak yapıyorum diye karına söylemeye bilirsin karı bunu kaşırsa da yalan söyler bilirsin Vermiyorum ben desen haram olur mu olmaz neden e her gün evde huzursuzluk çıkacak daha büyük günaha gireceksin. onun için karıya böyle yalanlar caizdir ama sen karıyı kandırıp da başka tarafta başka karıyla tövbe Rabbi. böyle yalan olur mu ya o lafları da doğru anlayın ha? hoca dedi ki karıya yalan söylenir ne dedi hoca Şimdi yalanın ustalığı bu yani? Efendim. Bazı şekiller düşünülür efendim ıslah için, iyi niyetle, yardımsever noktasında. Bunlar aynı şeyler. Ama kandırmak, aldatmak, efendim insanlara yalan söyleyerek birbirine katmak bunlar haram. Ve zekiatun mağrama. Zekat vermek insanlara çok zor gelecek sanki böyle borç öder gibi zekatı öyle kısacaklar Allah'ım Allah'ın Allah öyle kulları var adam diyor ki hoca Efendi, ben söz verdim ne dedim kazancımın yüzde yirmi beşini diyor veriyorum hay maşallah sana dedim ne durum var fakir oluyor musun valla hiç fakir olmuyorum daha çok geliyor dedi halbuki zekat kaçta kaçın yüzde zekat yüzde kaç iki buçuk zekat yüzde iki buçuk yüzde iki buçuğu verirken böyle titreyenlere söylüyorum yüzde 25 veriyorum diyor nereden de geliyor anlamıyorum geliyor diyor he on için zekatı borç verir gibi zorlanmayın ya zekat sizin geliriniz hayatınız ya her şeyiniz zekat ondan sonra rüşvetler açık hale gelecek rüşvet o kadar belirgin ki ...artık adam açıkça söylüyor değil mi? Hiç! Pazarlığı falan böyle sınır kalmadı rüşvetin. Alele efendim atmış sakal... ...hediyemizi görelim... ...tamam da kardeşim sen burada... ...devralıyorsun yani burayı... ...bize ne var burada? Sanki maaş almıyormuş gibi... ...adamın hakkını vermiyor rüşvet almadan ya! onlar er raşi ve murteci fi'n nar alanda veren de cehennemin dibine Allah muhafaza. Ve icra riba faiz olacak. Faiz zaten hiç sorma ya faizin. Her yere girdi. Ve taamelin le bil alışverişleri. Efendim, bunlar faizin değişik kısımları, faizli muameleler. Artık krediler ve efendim bir alıp bir buçuk vermeler bunlar hepsi Değişik değişik işler. Bunlar fıkha giriyor. Burada bunların çok tavsilatına giremiyorum. Soranlar hoca efendilerden öğrenilir ama kendinize göre hoca bulmayın ha. Kendinize göre hoca bulursanız faize de fetva alırsınız. Tamam mı? Ondan sonra her şeye fetva veren hoca bulursunuz. Çünkü cehenneme de fetva gire, verme, verebiliyor. Adam cehenneme girmekte caiz diyor yani. Girebilirsiniz diyor. Buyurun. Böyle hocalar bulmakta Efendim, tehlike yok. Adam demiş, kafama göre hoca buldum demiş. Biliyor musun? Ha yani bu çok tehlikeli bir durumdur yani. O zaman dini eğlenceye almışsın demektir. Takva üzere fetva veren hocalardan ayrılmayacaksın. Adam gitmiş hoca efendi, ne var dedi? Ya ile dedi, affedersin. Bir kere dedi birleşiyoruz. Ee, kusun etti dedi. Tamam. Şimdi dedi bir daha dedi bir, yarım saat sonra bir daha canımız istiyor. E, kusuralık mı bir daha dedi Birleşecek. kusur alacaksın dedi Allah. ya zor dedi ya gecede iki kere üç kere çekeceğiz dedi ya suda kala kala dedi bir tarafımız çekecek dedi ya ne olacak dedi ya hoca diyor illa ikisinin arasında kusur gerekir diyor yanlış etme verdi bu hoca değil mi yanlış, yanlış. sizce nasıl yanlış. yanlış bak herkes söylüyor ya yani. adam diyor, ben, böyle bir şey bulmadım diyor yani bu kadar senelik hayatımda Tamam. Ama hoca nereye Bu da şimdi hoca arıyor, hoca arıyor. Öbür hocaya gitti. O dedi ki abdest kurtarı dedi. Arada bir abdest. Kurtar neyse dedi. iyi de bu da iştiği dedi. Namaz mı kılacağız kardeşim dedi ya. Karı lan cuma dedi. Bir de abdest git gel git gel. Gece de iki kere, üç kere bu olacak iştiği dedi ya. Öbür hocaya geldi. O da dedi ki ya dedi tenasülünüz bunun dedi. Kafasını yıkarsın dedi bu dedi caizdir dedi doğru mu dedi doğru dedi kardeşim aa bu da yanlış diyor doğrusu bu ama bu herif de dedi ki kafana göre hoca buldum dedi yani bu da kötü oldu yani şimdi onun için ha, şimdi burada çok ince manalar var Demek ki kendine göre fetva çıkartana göre kadar gitme. Ha buradaki konuda hem size bir fıkıh meselesi öğretmiş oldum. Burada fetva doğru ama her zaman böyle didiklerseniz doğru fetva çıkmaz. Bir de bakarsınız sapıtmışsınız yani. Onun için illa faizli, şuydu, rüşvetli işinize göre fetva aramayın kardeşim. Doğru fetva Allah'a amel edin camileri yol edecekler diyor yol geçen anı gibi gidecekler konuşacaklar çıkacak halbuki her camiye girişte tahiyyatülmesin iki rekat etme lazım tamam. namaz Na, camiye girecek on çıkacak burası yol geçen anı mı kardeşim tahiyyatülmesin caminin hakkı var ama şimdi hiç bu sünnetlerden haberi olan yok adam gülüyor çinlilere bakıyor süslere bakıyor hadi ayvallah diyor diyelim çıkıyor namaz mamaz bir şey yok namaz vakti ise zaten sünneti farzı namazı kılacak namaz vakti değilse de keraat vakti değilse ne yapacak? ikerekepte ayetül meçit mutlaka kılacak ama şafi mezhebinde keraat vaktinde bile kılar Hanefi mezhebinde keraatta kılamaz kâle selmâni bi'en bi'en tevmi ve inna adâle kâinu hazreti selman dedi ki anam babam sana kurban bu da mı olacak? hey gidin selman hazretleri görse şaşıracak olmayan kalmadı وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَذ۪ي يَا سَلْمَانُ عِنْدَهَا canım elinde olan Allah'a yani kudret eli bizim gibi eli yok aşağı. yemin ederim ki ey Selman işte o zaman kaplan derilerinden diyor bineklerine üzen gibi palan yapacaklar yani binek ne biliyorsunuz? arabaya arabada ne üstü otuyorsunuz? deri kaliteli arabalar pahalı arabalar ne derisi değil mi? Haplant derisi, şu derisi, bu derisi olursa çok lüks arabalar falan, hayvanların derilerini diyor, atlarına yaygı yapacaklar. Oldu mu? Oldu tabii. Tetâlladım kürmetimizde, erkekleri altın kullanacaklar. Erkekler altın takıyor, yüzük takıyor, künye takıyor, efendim küpe bile takıyor bu millet. Ne bulduysa takıyor. Altın erkeğe haram ve Suresi Harir ümmetimin erkekleri ipek giyecekler. İpek erkeğe haram. Kadına helal. Kadın erkek ayrımı var mı İslam'da? Var. Kadın erkek ayrımı var. Kadın erkek kadın e, altın kullanıyor, ipek giyiyor. Erkek kullanamıyor. Hikmetleri var mı? Var. Araştıranlar çok buluyor. Hikmet sormak doğru mu? Değil. Ne buyurduysa amel edilecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkarttı elinde altınla ipeği göstererek bu ikisi ümmetimin erkeklerine haram kadınlarına helal buyurdular. Ama kadın da altınını mahrem olmayan kişilere, yabancılara ipeğine altınını göstermeyecek. Evet. Mahremlerine gösterebilir. Erkek de bunlardan uzak duracak. Ancak cebinde altın taşıyor. Yani para olarak bir şey olarak bir yere götürüyor cebine koydu bilmem ne bunlar helal ve üzerinde süs eşyası olarak ta taşıması haram ama kuyumculuk para altın satar bu helal bunda bir sorun yok yani ticareti olarak konuşulmuyor ancak istifadesi konuşuyor altın gümüş tabak altın gümüş kaşık bunlar Yemek içmek bunlarla haram. E koymuş oraya süs diye duruyor. Helal. Bunlar farklı. Ümmetimin erkekleri hakikaten şu zamanda artık bu helal haramı zaten. Adam zaten hadislere inanmıyor ki. Kur'an'da var mı diyor. Kur'an'da var mı diyor. O da Kur'an'da yok diyor. Tamam o zaman diyor altından kendine diyor bir kaplama yaptır. Ve etehavenu ne biddimah. Kanı hafife alacaklar. Ya kan bu zamanda kanın ne önemi kaldı ya? Bir bilecik için adamı öldürüyorlar ya. Allah Allah. Tavuğu onun bahçesine girmiş. Karadeniz'de bir köyde. O onun tavuğu onun yemini yemiş. Adam adamı da öldürüyor. Karısının kızının karnındaki çocuk hamile kadınlara kadar ya. Tavuk bizim bahçeye girdi bilmem ne. Millet kafa yemiş. Kanın hiç önemi kalmadı ya. Kan ne demektir kardeşim ya? Allah'ın kan hakkı ne demektir ya? Adam öldürmek kadar önemli bir şey var mı ya? Büyük günah var mı ya? Onun için Allah'ın verdiği canı kasten katletmek, öldürmek bu çok hafif olacak. Şimdi görüyorsunuz işte. Sokaklarda millet, dalan, birbirine saldıran, yağmalayan, öldüren ya Rabbi bu terörü durdur ya Rabbi bu kanı durdur ya Rabbi. Ay. Bu kadar askerimiz, polisimiz devamlı şehit oluyor. Ya Rabbi masum vatandaşlar, suçsuz, günahsız insanlar patlatıyor orada bir şey. Yanında bulunan adam ölüyor yani. Bu kadar insanın kanına, canına taarruz ediliyor. Her taraf kan gölü ya bu. Bu kan bu kadar hafif mi ya? Allah Teala ya Rabbi bu memleketi hazi ya Rabbi. Ay. Bu vatanımızı iç savaşla, dış savaşla böldürme ya Rabbi. Ay. Bu şer güçlerin haçlı ittifaklarının ya Rabbi bu Locaların, lobilerin oyunlarıyla bu millet kışkırtılıyor ya Rabbim, cahil millet, dökülüyor sokaklara, kime hizmet ettiğinden haberi yok, Yahudi'nin Büyük İsrail projesine hizmet ettiğinden haberi yok, onları sokaklara dökenler toplamışlar paraları, milyarlarca dolarları zimmetlerine geçirmişler, yiyorlar içiyorlar karılarla. Efendim bu fakir millet, bu cahil millet, dökülü sokaklara, dökülü olan sokaklara ya. Yazık bu millete ya. Nereye hizmet ettiklerine dikkat etsinler. Bu Yahudin oyunudur. Vatanı böldürme projesidir ya. Urfa'ya kadar alma projesi, Büyük Üstahal projesidir ya. Kuzey Irak projesi. Lütfen dikkat etsinler. Allah hepinizden razı olsun ya. Türkü de, Kürdü de, kardeştir ya. İmnemel nuhun nezbatül, Lazı da, Çerkezi de, Arapı da, Acemi de, inananlar kardeştir ya. Biz Müslümanız elhamdülillah ya. Bizim ecdadımız yetmiş buçuk milleti yönetti ya. Dünyayı yönetti. Kimse bunu kanamadı be kardeşim ya. Böyle şey olur mu ya? Sen şu ırktansın, ben bu ırktansın. Irkçılık yapan bizden değildir buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizde ırkçılık yok. Arabın acemi, acemin araba, Türkün, Gürde, Kürtün, kimsenin kimse üstünlüğü yok buyurdu. Resulullah neydi? Kimdi? Araptı. Arap oldu orada ne dedi? Arabın Türk'ten üstünlüğü yok diyor. Üstünlük takva iledir. Eğer bir Türk müttakın ise Allah'tan korkuyorsa mesela bir Arap da takva değilse o Türk o Arap'tan üstündür. Demiyor ki bu Arap'tır benim ırkımdandır ne yaparsa yapsın Arap üstündür. Böyle bir şey İslam'da yok. Kimse kimseden üstün değil arkadaşlar. Irkçılığı bıraksınlar. Kan çok önemlidir. Ne demek ya sokaklarda kepekler kapanmalar ortalık taranmalar, önüne gelene bomba patlatmalar bu nedir ya? İsa Resulullah buyuruyor ya kan hafif gelecek artık. Kan değeri kalmadı ki. Saldırı. İçkiler o kadar belirgin hale geldi. Geçen gün Türkiye'de bir ilke imza atıldı. Haberlerde diyor. Türkiye'de ilk olmuş ne biliyor musunuz? Şarap müzayedesi ya. Açık artırma şarap. Tadanlar tadına bakanlar Bir şarap diyor 25 bin euro diyor ya Ne araba fiyatı diyor be Şu içkinin artık Reklamı yasak diyorlar haber de mi bundan ne reklam mı olur ya Reklamı yasakmış da yapılan işe bak Bu kadar içki Mubah oldu Efendim ortalık sarhoş doldu Vel kaynak, Çalgıcı karılar Oho fabrikası kuruldu Fabrikası her gün gel diyor, dansı beceriyorsan, e efendim oranı buranı açıyorsan, göbek atıyorsan gel. Hemen seni meşhur yapacağız. Millet kuyruk. Resulullah diyor ki artık açığa çıkacak diyor yani. Eskiden bir kişi, iki kişi kızı şarkıcı olmuş falan diye millet, Aa. Şimdi vah be bizim kız olamadı görüyor musun? Millet o duruma düştü ya. Vel maazifu. Efendim çalgı aletleri. Bu enstrümanlar. Efendim zurnalar, glernetler gırla gidiyor ya. Tamburlar, zurnalar. Adam gidiyor efendim cenazenin biri. Dediler ki Allah rahmet eyliye kimdir? Tamburi Mehmet Efendi dedi ya. Oradan biri gidiyor bir cenazede. Bu kimdir dedi. Neyzem bilmem ne efendi dedi ya. Allah Allah. Öbürü bir daha gidiyor. Bu cenaze kimdir? Dedi ki Uğdi. Uçcalan'a da Uğdi deniyor biliyor musun? Uğdi bilmem ne efendi falan. Elif dedi desene cehennemde akşama cümbüş var dedi ya. <gülüyor> yani bu nere gidiyoruz ya? Nere gidiyoruz ya? Ama artık alenen eskiden bunun meslek sahibi olanı hakir görüler. Şimdi yani revaçta bir meslek. Keşke olabilsem diyor adam ya. Evet. Ve tüşar likel tüşarikul meradü zevc o zaman kadınlar kocalarına ticarette ortak olacaklar diyor. Oldu mu? Ya ticarette böyle efendim kadın kocasının yanında işte çalışıyor kocasının yanında bırak yabancı adamın yanında çalışıyor. <gülüyor> Kocasını bırak sekreter olmuş. Bunun karısı öbürünün sekreter. Efendi Hazreti derdi peynirden gemi derdi yapan yer onu derdi. Peynirden gemi yaparsan süpürdüm buna ne olur? efendi hazret sözünü anlıyor musun peynirden gemi diyor yapan yer onu diyor yani sen şimdi Allah Allah ya kardeşim bu kadın erkek soktunuz birbirine çalıştırıyorsunuz verim yarı yarıya düştü Türkiye'nin ekonomisini kalkındırmak istiyorlarsa karıları erkeklere ayırsınlar ben ekonomiyi söz veriyorum düzelteceğim ulan karıya bakıyor adam da işe bakmıyor ki ya kardeşim yazdığının adı rakamları şaşırıyor ya karı da süslüyor püslüyor bir de fıs fıs sıkıyor geliyor adamın canını gözünü alıyor ya adamda kafa kalmadı ki mini etek şimdi yaz geldi efendim çıkıyor oradan merdivenden oradan alttan bakmak için kafasını vuruyor ya Allah Allah doğruyu konuşuyoruz böyle millet bizi yanlış anlıyor kardeşim neye yanlış anlıyorsunuz? efendi hazreti buyururdu ki kattesallahu sürrahu Allah kadınla erkek arasında bir cazibe koymuştur bu ne elektriğe benzer? Ne bir benzer? Bu çekiş gücünü Allah yarattı. Bunun önlemi de görmemek, görüşmemek. Sen dersen ki ben hem bakacağım, hem göreceğim, hem de etkilenmeyeceğim. He, bu Allah'ın kanununa ters. Böyle bir şey yok ki. Ya erkek değilsin, ya tekelleksin, ya indilsin, ya lastiksin. Ben ne yapayım ya? Karıya bakacağım, etkilenmeyeceğim. De. Bakmayacaksın kardeşim. Karıya bakmayacaksın. Etkileniyorum. Etkilenince işin verimi düşer. E benim karı ticarette bana geliyor yardım ediyor. Senin karı sana yardım ediyor ama sen karınla ikiniz çalışıyorsanız zaten sen de buraya gitme ikiniz evde çalışıyor. Senin karı senin oraya gelince orada öbür çaycı çorbacı da senin karıya bakıyor. Haberin var mı? O zaman karı ticarette kullanılmaz arkadaşlar. Bunlar tehlikeli şeyler. Ateşle oynanmaz. Ateşle barutlarda durmaz. Bu infilak eder. Ocaklar yıkılır. O sekreterler yüzünden yıkılan ocakları biliyor musunuz? Sonunda sekreteriyle evlenmeyen kaç adam var? Karısını boş boşamayan kaç adam var? Boşamayan diyorum ha, boşayan demiyorum. Dolayısıyla yuvalar dağılıyor. Ne işiniz açık kadınlar? Erkek mi bitti? Kadınlar ucuz işçi kadınları doldurdular. Bu sefer erkekler işsiz kaldı. Şu kadar milyon erkek işsiz diyor. E tabi işsiz olur. Adam da diyor ki ya diyor, kadını tercih ediyorum diyor. Niye? Hem az maaş veriyorum hem de gözüme zevk veriyor diyor. Tövbe ya Rabbi ya. Etmeyin bu işleri. Kıyameti getirmeyin, çabuklaştırmayın yani. Hazreti Selman bir adalet yani? Bu da mı olacaktı ya Resulallah? ve Bu da mı olacak? Hazreti Sel, sahbenim bunları anlaması ne kadar zor değil mi? Şu başımıza gelenlerin ya. Şu başımıza gelenleri sahabenin anlamasına kadardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki Hazreti Saada evine doğru giderken dedi, bir de baktın adamın biri dedi bakıyor camdan senin hanımını gözlüyor. Görçen ne yaparsın? Öldürürüm onu dedi. Şimdi zaten öyle yüzü yok ki zaten. Hadi diyor bizim karı karısına diyor ki niye çıkmıyorsun adamların içine diyor ya. Beni rezil ettin diyor ya iş görüşmelerimiz var diyor adam hanımım nerede diyor diyor hanımım yok diyor seni gibi karın mı olur diyor. Rosulullah be teacibu ne mi gayret saat saatin kıskançlığına kork şaşırdınız mı dedi. Vallahi leeneyaru minu ben ondan daha kıskancım. Vallahi aliyorum Allah da benden daha kıskanç dedi. Allah istemiyor Allah razı değildir kullarının karıları kızlarını herkes görsün. Sen de ona görmeyeceksin. O da seninkine bakmayacak. Velâki en nefsi bîyedi. Ey Selman, canım elinde olan Allah hakkı için inda yok mu künkübün? Lev zenebü. İşte o zaman kuyruklu yıldız çıkacak diyor. Yaklaştı arkadaşlar. Kuyruklu yıldız çıkacak. Bu kıyamet alameti olacak. Bazı yerlerde de görenler var. Ve sonra siican Taylasanlar çoğalacak diyor. Bu taylasan ne biliyor musun? Sarığı çıkarttılar. Şimdi Arabistan'dakileri biliyor musunuz? Başına tülbent atıyorlar. Araplar ne yapıyor? Bir kırmızı başlık atıyorlar. Bir de bazıları da beyaz. Sarığı çıkarttılar. Kabe'nin Medine'nin imamı bile öyle. Efendi Hazretleri diyor ki, öteden beri geliyor bir kadın diyor. <gülüyor> i̇mam geliyor imam Kabe'de. Efendimiz diyor geliyor bir kadın diyor. Sakalı da gözükmese hiç. Arkada atmış bir beyaz örtü, kafadan aşağı şal gibi, gidiyor La hani sarık? Resulullahın Mekke'de, Medine'de sarık yok. Evet. Zedi Selman da anladı lugatı da, Rıwaybıza'yı o da anlamadı. Sahabe de anlamayınca Resulullah'a sordular. Buydu yetekellemu filametin melenmekün yetekellemu. Kenel konularda. Yani toplumla ilgili meselelerde hiç konuşamayacak derecede bilgisiz, becerisiz, yeteneksiz, ehliyetsiz, aciz, hasiz, hakir, safir, düşük. Hiçbir emeli gazeti yok. Kalite sıfır. Bu adamlar kamuoyu hakkında toplum hakkındaki konuşmaları bunlar yapacak diyor. Bu kadar hadis olur mu ya? Böyle bir hadis olabilir mi ya? Nasıl anlatıyor ya? Yani bu çok ilginç bir şey ya. Gayesi yok, hedefi yok, hiçbir şey yok ancak toplama, yığma, yeme içme, çalma çıkma millet bundan eline düşecek yani. Ehil olmayan ellere görevler teslim edilecek. Ondan sonra ve yunkirul hakkı tis'atü aşariyim. O zaman diyor milletin onda dokuzu hakkı inkar edecek diyor. Şimdi şu anda seçim olsa Allah'ın hak dediğiyle Allah'ın batıl dediği millete sorulsa sunulsa onda dokuzu Allah'ın hak dediğine onay vermez. Vermez. Çünkü hak işine gelmiyor. Hak onu sıkıyor. Ya. Adam bana dedi de ya dedi şimdi şerad dedi işlense amel edilse dedi hoca dedi Beki sen bile dedi rahatsız olacaksın dedi bana birisi ama niye dedi biliyor musun ben istemiyorum dedi çünkü şimdi bak kendisi ben istemiyorum diyor ama sen bile rahatsız olabilirsin diyor niye rahatsız olacağım dedim karıları kapatsalar ben rahatsız mı olurum günahtan kurtuldum elhamdülillah derim yani karılar kapansa ben rahatsız olur muyum faiz kalksa rahatsız olur muyum İçki kalksa rahatsız olur muyum Zina yasaklansa rahat olur muyum? Olur muyum yani? Siz olur musunuz? Ama işte siz on, onda bir bile değilsiniz yani işte. Onda dokuzu rahatsız olur mu? Olur be adam belediyelerden içki kaldırılacak her yerde içki serbest. Belediye tesisinde yok ortalığı kaldırmaklar mı ya? Az daha yürüyüş yapacaklar ya içemiyoruz diye. Ulan her yerde içki serbest burada da içeceğim diyor. Allah Allah, az daha gelecek bizim evde içecek ya. Deli midir nedir ya? Kardeşim sıkınlanacak dolu yer ver, git iç ya! Tövbe ya Rabbi, git iç derken. Onu demiyorum yani, madem inanmıyorsun bir şeye helal aran, cehenneme kadar yolun var. Peki, belediye tesisi, çoluk var, çocuk var. Orada sen için sarhoş olursun. Bir yanlış hareket yaparsın, gelir adamın karısına laf atarsın. Herif seni kafanı iyi geçirir, tepsiyi. Olay çıkar, toplum sosyal bir noktadayız. Yani benedikteyesiz ne hiç geçirdim mi? Ama geçen aylarda neler pandemino koptu? E bu millet rahatsız oluyor işte. Onun için Rasulallah buyurdu, sallallahu aleyhi ve sellem. de bu İslam bu? İslam diyor, gerçek İslam gidecek ismi kalacak. Nüfus katılmış Müslümanlar. İslam gitti. Ha bir tek ne var? İsmi var. Müslümanın İslam bu. Allah Allah bizi bu isimde bırakmasın da gerçeğine eriştirsin. Ve de bu Kur'an feleb ile Kur'an da gidecek diyor ancak resmi kalacak diyor. Kur'an'ın sayfalardaki yazıları kaldı da hükümleri nerede arkadaşlar? Hükümleri nerede? Ne kadar hayatımızda Kur'an var. Toplumun hayatından bahsediyorum. Tabii ki bizim evlerimizde elhamdülillah Kur'an sünnet ocağı ama e tabii Bizim evlerimizde de yeterli derecede İslam Kur'an yaşanıyor mu? Yaşanmıyor. Allah evlerimiz olacaklarımızı İslam'a çevirsin. Kur'an'a döndürsün. Tamam. Evet. Onun için hakikaten Şerunen tuzun lücsemayen mecin. Resulullah bu mesacı ki mamur olsun beptarim. Camiler adamla dolacak. Kuluvul kalplerinde gram hidayet bulunmayacak. Şerunen tuzun lücsemayen mecin ulemao o gün göl altında gölgelenen yaratıkların en şerlisi hocalar. Min tehrucul fitne Fitne onlardan çıkacak, yine dönüp onları yakacak. Görüyor musunuz ilahiyat adına efendim meal yazıyorlar. Profesör, doçent olarak açık oturumlara çıkarım çıkıyorlar. Bunlar Allah'ın dinine uymayan ne görüşler ortaya koyuyorlar. Kur'an'ı sünneti bütün değiştiriyorlar. İşte fitne bela baş göstermiştir. Ve millet Alem olmuş Dikkat edin Hakkı batıldan seçin Sahtekere ayıklayın Allah muhafaza Efendim Böylece Velhutekarul recülülü <gülüyor> simneti Şişman insanlar Hakir görülecek diyor Yani böyle Filinta gibi Göbeksiz falan onlar Beğenilecek ümmetinin diyor Erkekleri şişmanlayacak diyor ve tesemmen zikru'l ümmeti kıyamete yakın ümmetimin erkekleri kilo olacak diyor. Allah Allah. Şişman olacak, göbekli olacak. Bundan dolayı da hakir görülecekler. Yani şişman insan beğenilmeyecek diyor. Bu da bir acaz, değil mi? Gerçi para olsun da şişman zayıf bakan yok, paraya bakıyorlar. Ve teğennab Kur'an diyor teganni ile okunacak. Yani, çekeceğini bilmez, duracağını bilmez, kafasını, gözünü kıra kara okur. Nettekedir, Kur'an ve camir? Kur'an çalgı aleti gibi makamlar, müziği makamlarıyla Kur'an okunacak, diyor. Yani, çalgı aletleri gibi makamlarlar, ondan sonra, efendim, işte bu mevlutanlar, kasideciler, korolar, bilmem neler, bunlar hakikaten bazılarında ağzını gözünü kırmak mevcut, harfleri değiştirmek manayı bozacak şekilde Allah muhafaza buyursun, Kur'an'la efendim, Kur'an'a gereken ciddiyet göstermeyecek ve yubahul hükmü, kararlar satılacak, alınacak diyor mahkeme kararları herkesin başını bir mahkemeye düşebilir, Allah düşürmesin ama kararlar ne olacak diyor, satılacak alınacak İsteyen istediği kararı istediği fiyata Çıkartacak diyor Ve ve Güvenlik güçleri çoğalacak diyor Bu ne demek? Fitne ve kargaşa çoğalacak. Her geçen gün artıyor mu? Her geçen gün güvenlik güçlerine ihtiyaç artıyor mu? Artık milletin yarısını polis yapsan anca yani Yarısını polis yaparsan Belki öbür yarısına sahip olabilir belki. Yani bu kadar Güvenlik sorunu yaşanmaya başlandı. Allah memleketimizi ve İslam vatandaşlarının güvenliğini iade bulursun. Amin. Evet, onun için bunlar hep kargaşanın alametleri. Kales <gülüyor> Selman Hazreti Selman dedi. Anam babam sana feda. Bu da mı olacak? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve lenezi bi canım elinde olan Allah'a yemin olsun <gülüyor> dikkat o zaman insanlar hacca gidecek mi? gidecek diyor ama bürokrasi yönetici kadroda İslam aleminin yönetici kadrosundaki liderler vasfındakiler niye hacca gidecek? eğlence ve turizm seyahati gibi ve usatun nasli ticareti orta vatandaşlar ticaret için gidecek ve Kur'an'ın naslı meselati fakirler dilenmek için gidecek. Orada bir zengin ayarlarım diye. Ve Kur'an'ın naslı hocalar mı diye hacılar hocalarla diyor, ah hocalar arasında Kura, hocalar Kur'an hafız hocalarla gösteriş olsun diye. Bu sene ben gittim biraz. Sen gidemedin mi bu sene? Aa ben gittim ayarladım işimi falan. Onlarda gösteriş olsun diye gidecek diyor. Vay hümette vay hümette vay. Allah rızası için hacnatı ibfesin. İnşallah gösterişten cümlemiz muhafaza etsin. Amin. Hazreti Selman şaşa şaşa kaldı. Bir evi Bu da mı olacak? Ya Resulullah deyince, "Lel canım elinde olan Allah'a yemin ederim. Onda genç kızı kıskandıkları gibi birbirine kavga ettikleri gibi oğlancılık yaparak bir oğlanı da birbirinden kıskananlar olacak." diyor. Allah, Allah. Ve o tut nere? Şu hadise bak, kadın gibi erkek de nişanlanacak, erkek erkeğe nikahlanacak diyor. Kiliceler başladı şu anda. Hadise bak, 1400 sene evvel mantık almıyorum. Bunlar mucize, kayıptan haberlerdir. Ve ne yani kemaat Kadın kocasına hazırlandığı gibi düğünde diyor, erkek erkek için hazırlanacak. Allah Allah. ''Ve tecebbel nisa bir rica ve tecebbel rica bir nisa, kadınlar erkeklere, erkekler kadınlara benzeyecek.'' O, o benzemeyi sorma. Hiç kadın erkek anladığın yok. Bir daracık pantolon giymiş kadın, erkek o kadar daracık giyemiyor. O erkek kıyafeti giyiyor, erkek kadın kıyafeti giyiyor. Allah Allah. Lanet var, lanet var. ''Lanallahum teşebbiyin.'' ''Mine rica bir nisa, mine nisa bir rica.'' Erkeğe benzeyen kadına, kadına benzeyen erkeğe lanet olsun. Onun için bıyıklarınız olsun, sakallarınız uzun olsun, tamam mı? Kadınların saçları gül olsun, uzun olsun. Efendim, böyle saçını kadın kısattı mı ne olur? Erkek tipli olur. Erkek sakalı kesti mi ne olur? Kadın tipli olur, kadın tipli. Mübarek adam. Lafı doğru anla. Sübhanen Zeyn'e Ricali bin Nihar Zeyn'e Gökte melekler tesbih ediyor. Kadınları saç örgüleriyle erkekleri sakallarıyla süsleyen Allah'a tesbih olsun. Mübarek insan. Bu sakalın çok önemi var. Bunu tıraşı yasak, haram. Dört mezette. Tıraş etme. Memursan, mazursan. Biz mazur deriz dedi efendim baba. Allah bakalım ne der. Anla. Keyfinize. Geçip de aynı gazdan. E bu kadına benzeme oluyor yapmayın böyle şeyler ya efendim gittik bir kere Hacı Rahif amca var, Allah rahmet eylesin o da beni gezdirirdi Almanya'dan bir 80 senesi değil, o zaman da pek araba falan yok o da beni vaazlara gezdiriyor. 80 senesinde oraya gidiyoruz buraya gidiyoruz e, bir şeyler konuşuyoruz Efendimiz'in oğlu Abdullah Hoca falan. git gidi efendim Sakallı söylüyorsun adama. Adam ya cami cemaati, deli deli insanlar var. Kimi diyor temizliktir, kesmek lazım. Allah muhafaza için. Kabe'nin kapısında Mısırlı bir adamla karşılayacak Efendi Hazretleri'yle beraber. şey O Mısırlı adamlar da şey gibi oluyor, direk gibi böyle. Uzun boylu bir şey. Sakal bir şey yok. efendilerin de ya, şu sakallı bırak diyorlar. Demesin mi ki temizliktir, kesmek lazım? Kabe'nin kapısında Resulullah sünnetine pislik diyor ya. ya kardeşim, Cahillik rezalettir ya. Hele buna temizlik lazım, kesmek lazım dese kafir olur. Kafir olur. Sünnete pislik dedi. Uzatacaksın. Hatta tabii ki ben uzatamıyorum. Günahtır bilirsen kafir olmasın. Haram işlemiş olursun. Bu çok önemli bir şey yani. O sonra efendim gittik. Efendimiz'in olan Atla Hoca mübarek o adama sakal diyor. Adam da şimdi camide hocayı rezil etmek için, yahu dedi sakalı da bıraktı, karı nereden öpecek dedi ya. Tövbe ya Rabbi, ne terbiyesiz adamlar var. Rahif amca da iri yarı biliyor musun? Baymurtlu adam adama böyle. Herifimi tuttu. Ulan dedi, karı mı öper, erkek mi öper, önce onu öğren dedi. Serseri, hadi gidişine. <Gülüyor> karı dedi, boş yer mi bulamadı dedi. Yani, sünnete hakaret. Hoca bir şey söylüyor, hocayı bozmak. Başka bir şey yok. Ne konuşuyorsun? Dur dur dur canım. Rasulullah böyle emretti etti ya bunun gibi daha nice kılık kıyafet, elbise, şekil görüntü, küpe takmak ne iştir ya <gülüyor> künyeler, bilezikler ne iştir erkeklerde ya bu ne, neremize yakışır erkek işi midir bu ya <gülüyor> Allah diyor ki kızlar için, süsler içinde takılar içinde büyütülür diyor sen erkeksin ya Piş erkek çocuğa süs takı takılır mı? Erkeklik hormonları bile zayıflıyor altın takan erkekleri. E dolayısıyla Allah'ın fıtratını değiştirmeyin. Şeytan ne dedi Allah'a? Kalktı, yemin etti şeytan. Allah'a yemin ediyorum. Diyordu. Yemin ediyorum diyor kullarını saptıracağım. Onları kuruntulara boğacağım. فَلِوْبَتِّكُنَّ اَذَانَ الْاَمْ Hayvanların dağlarının kulaklarını kestireceğim. Cehayet devrinde müşriklere yaptırıyor. فَلَا مُرَنْنُ فَلِوْغَيْوْنَ خَلْكَ Onları teşvik edeceğim, emredeceğim, zorlayacağım, senin yarattığın şekli değiştireceğim diyor. İşte senin yarattırdığın şekli değiştireceğim. Kadınlara saç kestireceğim, erkeklere sakal kestireceğim. Kur'an'da bu ya. Şeytan söylüyor bunu Allah. Allah'tan ne buyurun? Hayret ederek şeytana veliymindunullah. Fakat hasret kuşranam dostunuz Allah diyor. Kitap indirdim, peygamber gönderdim. Dostunuzu bırakıyorsunuz da düşmanınızı, şeytanınızı dinliyorsunuz. O zaman büyük zarara düşeceksiniz diyorum. E kendisi zararım razı gelen, nazara müstahak değildir Imam Rabbani buyurdu. Yani zarar etmeyi isteme mübarek adam. Allah senin dostun. Şeytan senin düşmanın. Aldatmasın sizi şeytan sakın kadına benzeyecek elbise, kılı, kıyafet şekil, görüntü sakın haram kadın da erkeğe benzeyecek şeyler yapmamalıdır ve ekte bir rica bir rica ve nisa bir nisa erkekler erkeklerle yetinecek cinsel tatmin bulacak kadınlar da kadınlarla lezbiyenlik zaten almış başını gidiyor Amerika'nın bakanları bile nedeni de artık serbest, normal kadın kadınla Erkeğe eşi düşmez. Ve terkebe zâtu'l furûci Kadınlar eğerli atlara binecekler diyor. Fe aleyhinne min ümmeti lanetullah. Bu hadis-i şeriften dolayı kadının araba sürmesi fetvası soruluyor. Ve e, kadınlar eğerli atlara binecekler diye bu hadis-i şerif geçiyor. Lanet geçiyor. Ben bunu inceledim. Geçen gece kitapta bakıyorum. Bahru Raik, Hanefi fıkıhından bazı kitaplarda şöyle gördüm. Diyor ki bu hadis-i şerif kimler hakkındadır? Kadın avret yerlerini açıp göstererek, süslenip püslenerek ve zaruri bir ihtiyacı yokken keyfine gezip erkeklerin gözünü almak için öyle arabaya biniyor, araba sürüyor ve erkekleri tahrik edici nitelikte zarureti yokken bir de seferi mesafeye mahremsiz giderse, bu gibi durumlarda lanete müstahaktır diyor. Ancak diyor, zaruri ihtiyacına giderse, şeriata uygun şekilde tesettüre bürünürse ve seferi mesafe dışında, seferi olmayan noktada ihtiyacına gitmesinde bir beis yoktur diyor. Fetva bu. Ama burada anladın Hali hangisidir? Oho! süslenmek, püslenmek, koku sürmek ona hava atmak, buna çalıp satmak erkeklere takılmak, onu arabaya almak, onu arabadan indirmek bunlar bütün ümmetinin laneti bunlar üzerine olsun buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem işte Efendimizin hadisi bitti mi? E bitmedi de vakit bitti. Hazreti Selman buyurdu bu da ne olacak ya Resulallah inşallah bir ders kaldı Haftaya salı Hazreti Selman'ın Resulullah'a ağlatan hadis bitecek inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem haftaya salı bunun devamında da çok yeni ilimler bilgiler alacaksınız inşallah. Hepinizi Allah'ımıza emanet ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himmetine emanet ediyoruz. Evet ve geçmişlerimizin ervahı için bu cemaatin geçmiş ruhları için sizlerden Fatiha istirham ediyoruz. Buyurun El Fatiha.